Türlü. Bu civardan müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saruhan. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Bugün Furkan Bilgi yanımızda Seyir Defteri adlı albümü birkaç hafta önce kalan müzik... Zeyn Müzik'ten çıktı kendisi bir klasik kemençici Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği araştırma ve uygulama topluluğunda biraz uzun Evet, biraz uzun <gülüyor> aynen klasik kemençe sanatçısı bir yandan 97 yılından beri yeni türküde evet. çalıyor 79 Adana doğumlu hocalarından bazıları şöyle küçük bir evet. özet veriyorum baştan Kamuran Erdoğdu'yla, İhsan Özgen'le, Cünçen Tanrı Kurulu'yla çalışma fırsatı bulmuş. E, Alaaddin yavaşça Bet Bekir Sıtkı, Sezgin gibi üstadlarla konserlerde eşlik etme fırsatına erişmiş. E, hoş geldin. Hoş bulduk. E, albüm çok çok çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Zaten uzun uzun, çok uzun konuşacağız. Çok teşekkür ederim e, İstersen e, dinleyicilerimiz için bir parçayla girelim muhabbetimizden Olur. önce. Olur. E, senin bir besten Hicazkar Zeybek. Evet. FM ile. Efendim. Başlayalım. <Gülüyor> Evet, Hicaskar Zeybek dinledik. FM, bestesi Furkan Bilgi'ye ait. Lafta Mete Aslan, Kanun Turgut Özüfler. Çello Volkan Ertem, ritimde de Fahrettin Yarkın var. E, bu bestenin <gülüyor> hikayesini hemen dinleyelim senle evet. Furkan. Şöyle oldu. E, özellikle klasik kemençeye Zeybek formunda eserlerin e, icrasını çok yakıştırıyorum. Ve yıllarca da icra ettim. Albümü çalmak istedim sevgili Ahmet. E, fakat böyle bir hicazkar makamındaki zeybekleri araştırdığımda ve dinlediğim şeylere baktığımda birçok eser icra edilmiş, şey çalınmış. Dolayısıyla hani tekrar aynı icraların üstüne aynı e, bir daha çalmamak için oturayım, yazayım, çizeyim dedim. E, bir anda böyle aklıma geldi ilk önce parçanın ilk teması çıktı. Ondan sonra bizim teslim dediğimiz devamlı dönen yer. Hı -hı. Orayı beğenmedim. Sonra e, bir daha sildim. En son bu halini yazdım falan. Sonra bir parçayı şöyle pilotların çaldırdık. E dedim güzel oldu bu sanki. Yani Kemal de uydu. Tam o e, rejistre de uydu. Bu parçayı böyle yazdım. Bir de oğlumun ismi Efe. Hı hı. E, parçanın ismi de Efem koydum o yüzden. Hani birazcık da oğlum oğlumun, e, ismine ithaf ettim bu parçayı. E, bu parçanın hikayesi böyle öyle aslında konuyu en başına yitirmek için bir klasik hemençe albümleri var aslında Türkiye'de. Hmm. İşte İhsan Özgen'in de hmm. galiba Ege Dansı'nın ve Balkan Zeybekler'in Dans. yaptığı evet, şeyler Anatolia. var. Zaten hmm. Derya Türkan'ın kendi albümleri, Sokrates bir hmm. birlikte albümleri falan. Ee, sen de işte kariyerim boyunca hmm. birçok farklı kayıt projesinde, sahne projesinde yer aldın. Bu albümün motivasyonu neydi, Fikri nasıl gelişti? Yani bu albümü de yola çıkarken şunu düşündüm. Ee, şimdi klasik kemençede hep istediğim şey şuydu. Klasik kemençe bir solist olsun. Ona e, bazı enstrümanlar eşlik etsin. Ama e, parçaların formları birbirinden bağımsız olsun. Yani e, klasik kemençe, İstanbul kemençesine yakışan formlarda... ...bir demet yapmak, bir seyir izlemek aslında... ...albümün ismi de oradan geliyor, seyir defteri... ...bir seyiri izlemiş oluyorum. Hı hı. E, dolayısıyla... ...ilk albümde... ...hep e, bizim konservatuvardan... ...mezun olan abilerimiz... ...benim yaştaşlarım... ...ya da kardeşlerimin yaptığı... ...birçok projeler, değerli projeler... ...klasik müzik projeleri gibi... ...bir projeyi ilk albümde yapmak istemedim. Daha böyle... E, ...birazcık daha içinde... Bizim gelenekten e, kopmayacağımız formlar bunlar nedir? İşte bir zeybek, e, bir bektaşi nefesi, bir longa efendim söyleyeyim. E, fakat geleceği de taşıyabileceğimiz işte mesela bir Vals 2. İşte evet. e, Çostakovic'in eserini seslendirmeye çalıştım. E, birazcık da geleceği taşımak e, albümü gelenekten geleceği bir şey oldu, repertuar oldu. Aslında repertuar seçimini böyle yaptım. Yani çok klasiğe bağlı kalmadım ama çok klasikten de uzaklaşmadım. Yine geleneklerimizi koruyarak. E, repertuar motive aşaması böyle oldu. E, şimdi albüm çıktıktan sonraki e, birçok arkadaşımın, birçok dostlarımın hatta tanıdığım tanımadığım birçok insanın Albümle ilgili düşünceleri gerek işte sosyal medyadan yazdıkları doğru bir iş yaptığını gösteriyor. Yani hı hı. iyi ki de böyle bir albüm yapmışsın diye çok şey aldım, olumlu eleştiri aldım. Böyle bir motivasyon oldu ve böyle çıktı albüm. Peki bu farklı formlara nasıl yaklaştın yorumlarken? Yani zaten şeylere evet. baktığımızda da işte aslında çalan ekiplere hı hı. baktığımızda da e hepsinin neredeyse kendine özgü bir yorumlanışı Bilmiyorum, var. Yine gelenekselin içinde kalsa evet. da. Yani şöyle oldu sevgili Ahmet. Bir kere e, her parçada farklı tavırla çalmam gerekiyordu. Çünkü e, bir zeybek çaldığınızda o parçanın atmosferini, o parçanın e, gidişini, o parçanın tavrını hissettirmeniz lazım. Bir zeybek oynayan bir efenin e, edasıyla belki de çalmanız evet. lazım. E, bir bektaşi nefesi çaldığınızda daha bilmiyorum ama daha mistik duygulara kapılarak, daha belki de derin duygulara kapılarak icra etmek lazım. Çünkü, e, şuna da bağlıyorum. Bu repertuardaki çaldığım birçok parçaları zaten e, yıllar içinde projelerde çaldım. Yani o tavır ve üslubu e, bir şekilde kendimde geliştirmeye çalıştım. Eee Dolayısıyla da böyle bir albüm yaptığımda e, aynı kemençeyle bile çalmadım. Mesela farklı bir Hı -hı. kemençeyle çaldım bazı parçaları. Çünkü e, bu da bence önemli bir nokta. E, mesela mix ve mastering'de farklılıklar duyulabiliyor. Aslında bu işin rengi diye e, görüyorum ben. Çünkü Hı -hı. bir enstrümantal albüm birinci parçadan onuncu parçaya kadar... Aynı yapıda, aynı tonelitede belki olmamalı. Bazı parçaların istediği... E, mesela şöyle söyleyeyim... E, atıyorum... Üsküdar'da sabaha çaldığım kemençeyi... E, için valsinde çaldım... Güzel tınlamadı mesela bana. Hı hı. O tını güzel gelmedi. O kemençenin tınısı o parçada güzel tınlamadı. Öbür enstrümanını çaldığımda... Bunu işte Tom Meister sevgili Onur arkadaşımla da konuştuğumuzda... Evet abi dedi bu daha güzel tınlıyor dedi. O kemençeyle çaldım mesela. Bu bile bir e, çalış üslubunda, çalış tonalitesinde hı hı. değişiklikler getirebiliyor. E, sen de gitaristsin bu konuyu çok iyi bilirsin. Çünkü e, aynı enstrüman, <gülüyor> bir enstrümanla bir eseri icra ederken e, başka bir eser... Atıyorum daha böyle bir sirto çalacaksınız, longa çalacaksınız. Mesela metal telli kemençe dediğimiz kemençeler var. Özellikle Yunanistan'da kullanılan. Hı hı. Oraya da geleceğiz. Onunla mesela longa veya sirto çalmayı çok seviyorum. Çünkü çok lirik, çok e, yanık ve nasıl söyleyeyim çok neşeli bir sound çıkıyor kemençeden. Hı hı. Ve böyle e, işte o zaman farklı enstrüman, farklı kemençelerle farklı parçaların icralarını çalınca ortaya başka bir his çıkıyor. Tavır olarak da seni yönlendiriyor. Bu sefer Bektaşi nefesine farklı çalıyorsun. İşte Longa ve Sirto'ya farklı çalıyorsun. Bu Böyle gelişti aslında. Elindeki enstrüman bile yani Tabii, aslında kesinlikle. o tavrı. Her, her, her zaman koyuyor. enstrümanistler olarak şunu söyleriz. Enstrümanist ne kadar iyi olursa olsun elindeki enstrüman denir, e, çaldırır icracıya. Hı -hı. Çünkü e, belli bir enstrüman çalarsın e, nasıl söyleyeyim perde üzerinde o enstrümanın o reaksiyon göstermesini istersin bir numara yaparsın hı -hı. fakat oradan cevabı alamazsan işte orada sıkıntılar başlıyor diyorsun ki bu enstrüman bana göre olmadı ya hı -hı. da yetersiz işte bunu gitardan da çok iyi biliyorsun atıyorum bir akor bastığında ya da başka bir pozisyon aldığında nasıl tınlıyor ya da öbür gitar daha lirik tınlayabiliyor hı hı işte mesela bu o yüzden de hep enstrümanistler olarak iyi enstrümanın peşinde koşuyoruz yıllardan beri. Benim de hala hep koşarım. iyi bir kemençenin peşinde koşarım. Hı -hı. Yani bitmez o aşk. Tabii canım. Ee, i̇stersen bu çeşitli yansıtan başka bir parçayla Hı -hı. devam edelim. Olur. Mesela Üsküdar'da sabah var. Tamam. çok hareketli bir. O da bir genç benim bestemi çalmayalım istersen bütün arenin gönlünü al Ya da şey çalabiliriz. Printo Harama var çok güzel bir Yunan zeybi. Tamam Printo Harama tamam. dinleyelim o zaman. Rinto Haram'a dinledik. Evet. E, Laftada Engin Arslan, Kanun Müslüm Karaduman, gitarda Onur Özçelik Kontrbasta mutsel Sel Seyir Defteri albümüyle Furkan Bilgi Bizlerle. Evet. E, 97'den beri yeni türküdesin. Evet. E, daha önce Çok Sesli Türk Müziği Orkestrası'nda da evet. e, çalışmalar yapmışsın. 2,5-3 sene kadar. Evet. E, albümde hissediliyor bu şey zaten bu <gülüyor> ...açık görüşlülük. Teşekkür ederim. Ee, bu konu biraz bazı insanlar için hassas oluyor. Korumacı davranan insanlar var. Tabii ki geleneği olduğu gibi hı hı. icra etmek isteyen insanlar var. Sen de zaten işte şarkıdan hı. şarkıya hı hı. bu... Hı hı. ...hani şeyin, gelenekselliğin dozajını hı. arttırıyorsun ve azaltıyorsun. Senin bu konuda çizgi çektiğin noktalar nedir? Hassasiyetlerin nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi... Kulakları çınlasın. Değerli hocamız e, Profesör Doktor Ruhi Ayangil çok güzel bir tabir kullanır. Yüksek sanat musikisi diye bir ta tabir kullanır. Şimdi yüksek sanat musikisi e, bizlerin konservatuarda öğrendiği bizim e, altyapımızı oluşturan, makamsal yapımızı oluşturan, bunun içine şiir, edebiyat e, ne koyarsanız koyun. Bizim müzisyen kimliğimizi oluşturan klasik Türk müziği öğrencileri olarak bir musiki fakat e, özellikle bu albümde de mesela onu e, birazcık nasıl söyleyeyim yapmaya çalıştım. İnce bir çizgi var. O ince çizgi şurada. Gelenekten kopmamak lazım. Fakat bazı şeyleri geleceğe taşımak lazım. Bunlar ne? E, özellikle bir e, kemençevi olarak bunu söylüyorum. Zaten klasik kemençeyle e, bu işi bayağılaştıramazsınız. Altın kural bir. Bayarlaştırmaktan kastım işte e, daha böyle bir e, piyasa, arabeski ya da başka bir türlü yorumları çalamazsınız. Çünkü klasik emece böyle bir enstrüman değil. Ama e, nasıl olur? İşte parçalardaki formları baktığınızda makamsal yapıyı, makamsal ezgiyi birazcık e, üslubunu ve tavrını bozmadan armoni desteğiyle oluşturarak algıyı, insanlardaki algıyı daha geniş bir hale getirebilirsiniz. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Mesela e, Sirkeci'de, ben hep bunu söylüyorum. Daha önce işte birkaç haftadır bu röportajlar biraz yoğun gidiyor albümden dolayı. Sirkeci'de bir halıcı abimiz var. Yıllardan beri giderim, ara sıra çay içerim falan dükkanında. E, albüm çıktıktan sonra beni aradı. Müzik konuşmayız onunla biz gene Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. Piyasaları konuşuyoruz. işte e, halılarla ilgili konuşuruz. Elektronik konuşuruz. Meraklıdır falan. Albüm çıktıktan sonra beni aradı. Ya dedi Furkancığım albüm çıkmış hayırlı uğurlu olsun. Aa merhaba dedim abicim. Ee, dedi ki ya dedi sen albümde dedi benim dedi memleketin bir türküsün çalmıştın. Sinem'de bir tutuşmuş diye Elazığ yöresine ait bir türkü çalmışsın dedi. Dedi çok hoşuma gitti. Dükkânda bütün gündür onu dinliyoruz dedi. Şimdi, bu benim için çok önemli bir şey. Neden? Eğer ben klasik kemençe enstrümanını... ...sirkecili bir hala, halıcı bir abimize... dükkanında çaldırabiliyorsam... ...onu gerçekten e, müzikal anlamda... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...hoşnut bırakabiliyorsam... ...bu evet, ulaştığın yer güzel yer. Çünkü müzik herkes içindir. Yüksek sanat ise ...hocamızın da dediği gibi... Çok değerli bir müzik olmasının yanında algılanması zor bir müzik. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben bu albümü yaptığımda tabii ben e, şunu da söyleyeyim. Bu albümden sonra bir albüm daha yapmak istiyorum. Bir tane daha albüm daha inşallah bunun e, devamı gelecek hı hı. bir e, ömrümüz vefa ettikçe. Tabii ki de arşivlik bir iş yapacağım. Bu da mesela sevgili hocalarımız Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, İhsan Özgen zamanında fırtına gibi esmişler. Yüksek sanat musikisi icra ederek. Tabii ki de onların talebeleri olarak onların ışığında, en başta Tamburi Cemil Bey'in ışığında bir şeyler yapacağız. Fakat şu bir gerçek. ilk albümde ben eğer Pesendi Sas Semaisi Büzürk ...peşev gibi böyle bir sürü... peşe ve saç semayesinden dolu bir albüm... ...yapsaydım... ...belki de o sirkecideki halıcı abimiz... ...o albümden Hı -hı. bir haber olacaktı. Tabii. Dolayısıyla biraz... ...geçiş noktasını yumuşatmak lazım. Öncelikle... ...kemençeyi tanıtmak lazım. Bilen biliyor. Bilen çok Hı -hı. iyi de biliyor ama... ...daha geniş kitleler de bilsin. Kemençeyi biraz tanıtmak lazım. Ondan sonra kemençenin neler yapabildiğini... Çeşitli müziklerde de neler yapabildiğini zaten e, bir sürü Kemençevi çok değerli arkadaşlarımın, abilerimin yaptığı gibi projelerle insanlara anlatmaya çalışıyoruz. E, bu ince çizgi çok önemli. Yani işte o e, yüksek sanat musikesiyle insanların anlayabileceği e, tarzda bir müzik yapmaktaki aradaki çizgi, altın kural dediğim gibi geleneksel yapıyı, geleneksel icrayı bozmadan, İnsanlara eserleri sevdirebilmek. Hı hı. Çünkü her insan özür diliyorum lafını keseyim. Her insan doğal olarak müzisyen değil. Biz hep e, karşıdaki insanları müzisyenmiş gibi algılıyoruz. Birçok müzisyen arkadaşım albüm yaparken. işte Şurada şu parçayı çaldım, burada bunu, şu akuru bastım falan. E, tamam çok güzel müzik de e, insanlar belki algılayamayacaklar onu. Nereden biliyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani buna birazcık böyle bakmak lazım. Biraz yeni türküyü konuşalım. Bu evet. e, tam bahsettiğin konuda aslında e, belki Türkiye'de en önemli e, işleri, işlerden birini yapmış e, olan bir grup e, yeni türkü. <gülüyor> e, zaten artık yeni türkü, yani 97'den beri artık dediğim <gülüyor> 20 sene olmuş. Bilmiyorum. Ama biraz konuşuyorduk da röportajdan önce senin hayatına daha önceden girmişler zaten. Evet. Biraz anlatabilir misin Yeni Türk'ün bu bahsettiğin işte e, perspektifteki yerini aynen, Türkiye için? şöyle söyleyeyim yine bu demin konuştuklarıma paralel olacak ama e, biz Türk Müzik Konservatuarı'nda okurken işte e, makamsal yapıyı öğreniyoruz e, makamsal yapıyı öğrenirken de birçok şeyler dinliyoruz o dönemde Yeni Türkü de dinliyoruz. Çünkü Yeni Türkü, klasik Türk müziği makamsal yapısına çok hizmet etmiş bir grup. İşte solist olarak ilk defa kemençeyi, flüdü, udu, klarneti ön plana çıkarmış. Bir solist enstrümanı haline getirmiş. O yıllarda e, tambur sazını belki de birçok geniş kitlelere dinletmiş bir grup. E biz burada diyorduk ki ya bu adamlar neler yapıyorlar buradaki klasik icralar buradaki işte tambur sazında aa ne güzel altta gitar çalıyor üstte işte bir tambur melodisi geliyor bir kemençi tamburu eşlik ediyor e ne güzel bir makamsal müzik diyorduk ki konservatuarda okurken dolayısıyla şöyle bir durum var evet biz konservatuar gençliği olarak o zaman makamsal müziği yeni türküyle çok sevdik o dönemde Ondan sonra yeni türküden sonra bir ince saz dönemi başladı Hı -hı. ve hala çok başarılı albümler yapıyorlar sevgili Cengiz abimiz ve ince saz ekibi olarak. işte yine şuraya geleceğim. Belli makamları ya da şöyle söyleyeyim makamsal yapıyı armonizasyonla zenginleştirdiğimizde algı birazcık daha nasıl söyleyeyim, e, açılıyor. Hı hı. Ve birçok insanlara ulaşabiliyorsunuz. İşte Yeni Türk'ü bunu yaptı. Aslında baktığınızda zamanında. Ve hala da yapıyor konserler vererek ve e, albümler yaparak. Senin için nasıl başladı peki Yeni Türkiye'de de Benim için şöyle başladı. E, ben Modern Folk topluluğuyla çok kısa bir süre çalıştım. Modern Folk toplulu diyorum. Modern Folk üçüsüyle. Hı hı. E, o dönemde Raci Pişmişoğlu'yla aynı sahnedeydik modern folk çalarken. 97 yılının yanlış hatırlamıyorsam eski zaman tabii Mart ya da Nisan aylarıydı. Yeni Türkiye bir ayrılık yaşadı. Cengiz Onural, Fuat Oburoğlu ve Murat Buket gruptan ayrıldılar. Dolayısıyla o dönem Raci Pişmişoğlu bana dedi ki böyle böyle yeni Türkü'de çalmak ister misin dedi ben de tabi çok heyecanlandım çünkü hep severek dinlediğim bir grup ee, Tabii ki de dedim işte ondan sonra ev provaları başladı raci binlerinde. 97'nin de haziranın yanlış hatırlıyor olabiliyorum ama 6 haziranda herhalde ilk konserimizi antalya'da verdik 97 6 haziran benim için yeni türkü miladı başladı ve hala devam ediyor işte 21 yıl olmuş oh, ne güzel ee, ben bir parça seçip miyim? Tabii. Konumuzda aslında alakalı olan e, Sultan Yigah, Ağır semai dinleyelim. Aa, evet. e, Beste İsmail Dede Efendi. E, klasik gitarda Serhan Yastıman var o armonize etmiş hı hı. zaten. Hı hı. Hı hı. Kemençe Dede Furkan Bilgi bizlerle bir parça daha dinleyip muhabbetimize devam edelim. Sultanyegah Ağır semai dinledik. Dede evet. Efendi Bestesi. Klasik gitarda Serhan Yaslıman. Klasik Kemençe'de de Furkan Bilgi. Mesela bu parçanın da şöyle bir kayıt aşaması var. Ben bu Ağır Sema'yı çok seviyorum zaten. Çünkü Hamamizade İsmail Dede Efendi gerçekten müzik anlayışı çok yukarıda bir müzisyen. Yani e, makamsal yapı, melodi, ezgi, form yani eserlerine baktığınızda öyle eserler besteliyor ki sanki bundan 500 yıl sonraya hitaf ediyorum deyip eserler besteliyor. Yani makamsal yapıya baktığınızda. İşte bu eserde e, Serhan çok güzel sağ olsun e, düzenledi. Şu an dinlediğin parça mesela nereden baksan 1846 yanılmıyorsam İsmail Dede Efendi'nin vefatı. İşte bu eseri bestelediğinde 1820'ler falandır belki de hı hı. işte. Baktığında 200'ü geçmiş mi yıl? 200 sene o. 200 sene e, olmuş. geliyor evet. 200 senelik bir parça dinliyoruz baktığında işte ne kadar enteresan. İsmini de söyleydim. Nihan ettim seni Sinem'de. Ey me pare canımsın. Ha, ya işte. Ne kadar büyük bir asillik var değil mi? <gülüyor> Osmanlı'nın sözlerinde. Öncelikle ee, Furkan Bilgi ile birlikteyiz. Ee, ...klasik kemençinin... ...geçmişini soracağım aslında ben biraz... Hı -hı. ...İstanbul Kemençesi de Hı -hı. diyoruz... ...tırnak kemençimiz... Hı -hı. Ee, ...bazı diğer Türk müziği... ...enstrümanları kadar, tambur veya ne kadar... ...geriye gitmiyor aslında... ...daha Hı -hı. yeni bir enstrüman Hı -hı. Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla... ...biraz anlatır mısın bize... ...bu aletin klasik Türk müziğine... ...dahil olma sürecine? Evet ...yani şöyle... ...zaten kemençe... ...şey olarak... Kemençe teriminin kökeni Farsya'ya dayanıyor. Küçük yaylı çalgı. Kemançeden hı hı. geliyor. Küçük yaylı çalgı. Ee, aslında kemençenin e, gelişim tarihinde çok uzatmadan söylemek gerekirse Osmanlı'da saray müziğinde e, bizim tambur, e, bendir kudüm özellikle ney ve klasik kemençe. Bu dörtlü Gerçekten klasik Türk müziğinin as dörtlüsü dediğimiz enstrümanlar. Hani Ut ve kanun daha Orta Doğu'dan bize devşirme işte keman klasik Batı müziğinden bize. Ama bu dört enstrüman klasik Türk müziğinin e, as dörtlüsü dediğimiz enstrümanlar. Fakat klasik kemençi özellikle e, gelişimini İstanbul'da gösteriyor. İstanbul kemençesi deniliyor. O yüzden e, gelişimini de... E, Vasilaki, Tamburicenir Bey'in hocası. E, Vasilaki icra ediyor ve daha sonra Tamburicenir Bey dehasıyla buluşuyor tabii Kemençe. Ve inanılmaz bir icraya kavuşuyor. Kemençe'de e, Tamburicenir Bey bir devrim yaratıyor. İnanılmaz bir e, kıvraklık, büyük bir müzikalite. Çünkü kemençe çok zor bir enstrüman. Tırnakla Hı -hı. icra edildiği için e, çok detone olmaya hakim bir enstrüman. İnternasyonu Hı -hı. çok zor bir enstrüman. Cemil Bey e, bir anda bir enstrümana başka bir boyut getiriyor. Taksim icralarıyla, e, cümlesel müzikal yapısıyla. Dolayısıyla o dönemdeki kayıtlardan bunu biliyoruz. Çünkü Cemil'den önce bir kayıt yok elimizde. Vasilaki'nin bir kaydı var ama o da çok anlaşılmıyor. Biz tabii önceki müzik dönemini nasıl bilebiliyoruz? O bestekarın eserlerine bakarak. Hı hı. Hani müzik kalitesi nedir? O bestekarın biraz eserlerine bakarak. Veya da bir e, tamburi bir bestekarsa nasıl tambur çaldığını... Bilemeyiz kayıt yok elimizde ancak eserlerini incelersek işte hı hı. böyle mi tambur çalıyor. Yapısın Makamsal mi? yapısını yani ya da Türk müziği anlayışı buymuş diyebileceğimiz e, bize kılavuz eden o bestekarın eserleri ya da o dönemin müziğin eserleri. İşte Cemil Bey'in kayıtları tabii ilk kayıtları olduğu için e, müzikte bize ışık tutuyor tabii işte burada. Özellikle e, Cemil Kemençizazı'nın üstüne çok düşüyor ve e, icrayı zenginleştiriyor İstanbul'da e, folklorik bir yapıda da çalınıyor ama e, Yunanistan'da da tabi klasik kemençe hmm. e, lira olarak şehir lirası lira politi, politika Politiki politika, lira. politika, politika diye anılıyor e, tabi orada birazcık daha faz, farklı bir üsluf var Liranın, e, çalınışı, Yunanistan'da icrasında e, mesela ben çok hayranımdır işte Yunan Lirası icracılarına çok kıvrak çalıyorlar. Bir kere Hı -hı. Daha istekatolu yay kullanıyorlar. Girit. Girit Lirası bu aslında. Girit lirası. Bu üslubun evet. şeyi. <gülüyor> evet. ee, Yunanistan'da da tabi icra ediliyor Hı -hı. o şekilde. Ee, daha folklorik yapıyla çalıyorlar. Daha halk müziğine daha, yakın, halk daha yakın çalıyorlar. Bizim işte kısa yay dediğimiz yayları çok ustalıkla kullanıyorlar. Hı -hı. Yunanistan'daki icracılar. Neredesin ee, bizim Karadeniz kemençesi şeyinde. Bazı parçalarda aynen çok bazı haklısın. Paçalarda. Bazı parçalarda aynen o kıvraklığa çok yaklaşıyor. Ee, hani kemençe daha sonra işte e, saray müziği şöyle özetlersek Osmanlı döneminde saray müziğinde e, önemli bir enstrüman. Fakat İstanbul'da kemençe gelişim sağlıyor. İşte birçok oyun havalarında e, köçekçelerde. ...birçok forma kemençe giriyor... ...20. yüzyılın başlarında... ...kemençe gelişimini gösteriyor... ...tabii burada yine... E, ...müziğe yön veren büyük deha... ...Tamur Cemil Bey'e borçluyuz bunu... Hı hı. ...yani aslında mı ...bu... ...doğum yeri olarak... ...hani saraydan ziyade şeyi gösterebiliriz değil mi... ...daha bir kabasaz olarak... ...başlıyor evet, yolculuğuna, yolculuğuna sanki... Başlıyor. Daha ...halk müziğine yakın evet, bir yerden başlayıp, başlıyor... ...daha sonra... ...belki Cemil e, Bey'in... E, Dehasıyla, dehasıyla daha saray müziği ve e, daha işte farklı melodik yapılarda Hı -hı. icra edebiliyor ki. iyi ki Kemençe çalmış Cemil Bey. Bu da biz Kemençeviler için çok büyük şans. Tabii, tabii ki. Siz nasıl tanıştınız Kemençe'yle? Ben nasıl tanıştım? Ben şöyle tanıştım. Ee, babadan geliyor tabii bizim müzik hikayeleri. Ee, Hı -hı. Benim babam Üsküdar Muski Cemiyeti mezunu. Dolayısıyla aynı zamanda hafız bir babanın evladıyım ben. Ee, dolayısıyla babam... E, yani bizim evde müzik vardı. Hep klasik Türk müziği Hı -hı. vardı. Ee, ben Kemençi'yi ilk e, okulu bitirdim. İşte konservatuara hazırlanacağım. İlk okulu bitirdikten sonra babam... Tamburci Bey'in kasetini getirdi böyle bir kaset. Hı -hı. Kasetini getirdi eve. İşte... Dinledim. Sabah taksimi dinledim. Kemençeyle. yaptı Kemençeyi bilmiyorum o zaman. İstanbul Kemençesi'ni. Baba dedim bu hangi enstrüman dedim. Çok acayip büyülendim. Sesinden büyülendim. ney mi dedim bu dedim. Ney, neye Hı -hı. benzettim ilk başta. Yok oğlum dedi. Bu dedi. Tambur Cemil Bey dedi. Bu dedi klasik Kemençi dedi. Baba dedim ben bu enstrümanı seçeceğim dedim. Konservatuara girersem dedim. Tamam oğlum dedi o da. Ee, ve konservatörde hakikaten hiçbir tercihi yapmadım ee, o dönemde konservatör yüksek puanla kazanmama rağmen işte herkes ut seçiyor, kanun seçiyor, keman seçiyor işte daha böyle rvaşta bilinen enstrümanlar Hı -hı. ben klasik kemelçiyi seçtim, de seçmişim 5 defa daha konservatörü gitsem yine herhalde klasik kemelçiyi seçerdim ee... öyle yolculuk başladı Rah rahmetli analım Kamuran Erdoğru hocamla e çalıştım orta ve lise dönemine daha sonra üniversite döneminde iki yıl kadar da İhsan Özgen Hocamla çalıştım. Hem İhsan Bey'den hem Kamuran Bey'den teknik anlamda çok şeyler öğrendim. Kamuran Hocama rahmet olsun. İhsan, sevgili İhsan Özgen'i ellerinden öpüyorum buradan. Ee, babanız hafız, hafız. dedik. Ee, enstrüman çalıyor muydu? Enstrüman çalmaz. Yok. Ama Hı -hı. babamın coşkun plaktan zamanında yaptığı 14 tane e, Alaturka müzik plağı var. Ee, Üsküdar Musiki Cemiyeti mezunu dediniz. Hı -hı. Ee, siz hiç bulundunuz mu ortamlarda? Bulundum. Bulundum. Hı -hı. Yani şöyle bulundum. E, orta okulda okurken... E, Beşiktaş Müzik Cemiyeti'nde... Sevgili Hamdi Demircioğlu... için Çınlasın buradan da... Onun cemiyetine giderdik. E, ya Cemiyetler çok önemli. Evet, bu Türk müziğinin gelişmesinde... Bu toplulukların evet. önemini de sormak istiyorum Aynen, aslında. Aynen. Hem sorduğunuzda... Onun da cevabını vermiş olayım. Cemiyetler çok önemli. Neden çok önemli derseniz... Sosyal açıdan birçok insanı birleştiriyor. E, ve... E, İçinde Türk müziği aşkı olan, hani bu, şimdi konumuz Türk müziği için konuşuyorum. Hı hı, Müzik hı. aşkı aslında. Türk müziği, batı müziği, halk müziği diye ayrım yapmayalım. Müzik aşkı olan e, ama Türk müziği cemiyetlerinden ele alacaksak içinde Türk müziği aşkı olan birçok e, amcamız, dedemiz, anneannemiz, teyzemiz, kardeşimiz, ablamız. E, yaşlar fark etmeden hep bir cemiyete giderler ailede. Müzikle ilgili olan e, ailelere baktığımızda. Dolayısıyla burada o amatör ruhu ben çok önemsiyorum. O amatör ruhtan çok güzel bir birlik çıkıyor. Orada e, ne bileyim Hacı Arif Bey'in bir eserini geçen e, evde bir teyzem varsa ne mutlu bana ya. Hı hı. Çok güzel bir duygu bu. Tabii yani vücut iklimini geliyor evde mırıldanıyor. E, bu çok güzel bir duygu. İşte cemiyetler bu yönden çok önemli. Müziği e, Müziğe çok hizmeti var. Devam ediyor Musiki mu İstanbul'da? Yani. İstanbul'da çok fazlalaştı cemiyet sayısı. Ee, bu çok güzel e, ve e, ilgi de var. Birçok cemiyetler dolu. Bakıyoruz. E, eskiden ortaokuldayken biz cemiyetlere eşlik ederdim. Cemiyetlerde çalardım. Üsküdar Muski Cemiyeti'nin konserlerinde de bulundum. E, nasip oldu. E, Beşiktaş Muski Cemiyeti'nin çok konserlerine gittim. Dolayısıyla işte mesela cemiyetlerde aralar verilir hemen işte poğaçalar, börekler, <gülüyor> kısırlar yenilir biliyorsun işte mesela orada bir muhabbetler döner falan ya bunlar çok zevkli şeyler çok güzel şeyler yani orada bir müzik paylaşımı kadar çok güzel sosyal muhabbetler paylaşılıyor ve müzik insanları bir getiriyor işte konservatuvar herkes okuyamıyor ama cemiyetlerde eser icra ediyorlar <gülüyor> nota öğreniyorlar Dolayısıyla ben e, müziğin yayılmasını cemiyetleri önemsiyorum. Ne kadar güzel devam ediyormuş. Evet çok çok ve e, ilgisi olması insanların. Evet tabii ki. Eee bu albüm konserleri olacak mı? Olacak. Neler bekliyor sizi Albüm birazcık şey bir zamanda çıktı. Evet. <gülüyor> konuştuk. Evet. Albüm çıktı. İki gün sonra seçim açıkla. <gülüyor> evet. Birazcık tarih gündem, e, tarik, zor. gündem şey yapmak, zor. Müziği yaymak Gündem için. zor şu anda. Dolayısıyla şu an önümüzde bir seçim var tabii. Hani bütün Türkiye o seçime kitlendi. <gülüyor> albüm konserlerini de Eylül'de başlayacağım vermeye. Hani şu yazı atlatayım diyorum. Eylül'de bazı yerlere projelerimizi verdik. Ee, Eylül'de başlayacak. Ne güzel. İnşallah Heyecanlı bekliyoruz. İnşallah. Ee, nereden takip edelim sizi? Dinleyicilerimiz nereden takip etsin? Valla sosyal medya hesaplarından takip etsinler. Herkese dönüş yapıyorum. Hı hı. Ee, Facebook hesabımda, Instagram hesabımda. Twitter çok kullanmıyorum. Hı hı. Haber okumak için daha çok kullanıyorum. Çok tweet atan biri değilim. Hı hı. Haberler okurum genellikle oradan. E, belli yazarlarım var onları okurum ama instagram ve facebook'tan e, takip edebilirler orada konser haberlerimi hep yayınlıyorum e, story'yi de pek konser yayınlamıyorum e, bazen sayfaya koyuyorum hı hı hı hı. çünkü story millet alıştı artık story'ye story çünkü kalkıyor gidiyor hı hı. E, mesela öyle şeyleri yaşıyorum arkadaşımızın bir hafta sonra konseri var story'e koymuş. Ertesi gün yok o konserin haberi. Evet. <gülüyor> i̇nsanların nereden haberi olacak? Her gün koymalı. Yani her gün koymak <gülüyor> lazım ya da. Ee, evet. Hani birazcık story kullanmak güzel ama birazcık da şey kullanmak lazım tabii. Hani eğer konser haberi yapacaksanız Hı -hı. biraz bilinçli kullanmak lazım. Çünkü o silindikten sonra insanların o konserden haberi olmayacak evet, tabii aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Tamamdır. Geldiğiniz yani için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok Kurkan sevdi Bizderli hala evet. seyir defteri adı albüm çıktı Aha. kalan müzik Z'den e, veda ederken de senin saçtığın bir şarkı senin seçtiğim bir of. şarkıyla kapatalım programı. Valla işte Üsküdar'da sabah e, renkli ve güzel bir eser yine Hadi. senin besten e, Üsküdar'da sabah dinleyerek e, bugün türlüsünü kapatıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Programa davet ettiğin için. Benim çok, için de çok zevkli bir program oldu. Çok keyifli oldu. Hayırlı uğurlu olsun çok de. Çok teşekkür ederim. Konserlerde görüşmek üzere. İnşallah. İyi akşamlar, İyi akşamlar diliyorum Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saroğan